Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhaba ben Kenan Başaran Paslaşmalar programında bir hafta aradan sonra tekrar karşınızdayım radyo havandasınız. Evet spor dünyasında geçen hafta en çok konuşulan konu kuşkusuz e, voleybolcularımız oldu. Kadın voleybolcularımız oldu. Avrupa e, Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye açıkçası şampiyonluğu kaçırdı. Üçüncülükle teselli buldu. E, turnuva öncesinde çok fazla e, umutlu değildi nedense kamuoyu. Grupta özellikle Hırvatistan'a yenildikten sonra e, takıma yönelik eleştiriler arttı. Eğitim daha sonraki turlarda daha doğrusu grupta İtalya galibiyeti büyük bir moral verdi kızlara. Arkasından Rusya'nın elenmesiyle şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı. Yarı finalde maalesef el sahibiyle karşılaştık. Sırbistan'la aslında yenebilirdik. Sırbistan'ı yenebilirdik. Çünkü Rusya 2010 Dünya Şampiyonu Rusya'yı yeniyorsanız Sırbistan'da yenebilirsiniz. Evet. Fakat maça kötü başladık, heyecanlıydık, panikliyorduk ve üst üste basit hatalarla ilk iki seti kaybettik. Artık dönüş zor denilen aşamaya gelmişken kızlar döndü ve 2-2'ye iki getirdi. Üçüncü ve son, daha doğrusu beşinci ve son seti de 5 bir öne geçti bir ara. Tamam dedik finaldeyiz fakat yine ev sahibi Seyircisinin de baskısı ve desteğiyle oyuna tutundu ve 3-2 kaybettik. Güzel bir yarı final mücadelesiydi. El sahibine kaybetmiş olmak çok fazla üzmez. Çünkü normaldir Türkiye'de olsaydı Türkiye'de herhalde el sahibinin üstün avantajlarını kullanırdı. Daha sonra kızlar üçüncülük maçına çıktı. Yine İtalya'yla karşı karşıya geldiler ve yine 3-2 kazanıp e, Avrupa üçüncüsü oldular. E, güzel bir demeci vardı maçtan sonra Neslihan'ın, kaptan Neslihan Darnel'in. E, üçüncülük ikincilikten iyidir. E, aslında derece olarak öyle olmasa bile e, ikincilik şöyle kötü oluyor. Hani finali kaybediyorsunuz. Onun moral bozukluğunu yaşıyorsunuz. Ama üçüncülükse bir Teselli kazanıyorsunuz, son maçınızı kazanıyorsunuz ve üçüncü oluyorsunuz. E, bu biraz olsun moral açısından iyi. E, tabii voleyboldaki bu başarı tesadüfü değil. E, şurada bir ay önce yaklaşık bir iki ay öncesine kadar yıldızlar kategorisinde de kızlar e, şampiyonluk yaşadı Avrupa'da. E, burada voleybol federasyonunun e, izlediği bir politika var. E, Liglerde fırsat bulamayan genç oyuncuları bir takım çatısı altında birleştiriyor ve onlara maçlar yaptırıyor. Böylece hem oyun tecrübelerini arttırıyor hem bir arada bir takım olma olgusunu geliştiriyor. Bunların meyvesini alıyoruz aslında yavaş yavaş. Tabii kulüpler düzeyinde Türkiye son yıllarda Avrupa voleyboluna, dünya voleyboluna damgasını vuruyor. Geçen sezon e, duble yaptık. Önce Fenerbahçe kulüpler şampiyonu oldu. Dünya kulüpler şampiyonu oldu. Akabinde Vakıfbank e, voleybol takımı, Vakıfbank, Güneş Sigorta, Türk Telekom böyle uzun bir isim var. Dört e, tane sponsorun birleşmesiyle. E, Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Bir önceki sezon zaten Fenerbahçe aynı kategoride final oynamıştı. Hasılı voleyboldaki bu sistematik gidişat başarıları beraberinde getirdi. Şimdi bir kısa ara veriyoruz, bir müzik arası veriyoruz. Daha sonra yavaştan futbola geçiş yapacağız. <gülüyor> Eksen hayatımda yanık tendi omuzumda kurtulsam maziden uzaklarda şu anda yanında şu anı. Şu kısım benimde Kafesteki kuş misali Uçmaz oldu aşkım Aşkım Sessizce gemiler kalkar yüreğimden gizlice Sen geçerken sahilden sessizce gemiler kalkar yüreğimden gizlice Çın çık sound hayatım yanaktandı o uzunlar geçmişten uzaklarda şu anda yanımda deniz rüzgarı karışmış Martılar uçardı o şehir güzlerde Sıcak kumlu o ellerde Dalga sesleri vardı gülüşlerde Gülüşlerde Sahinden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice Sen geçerken sahinden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice Sen geçerken sahinden sessizce This is the death, get sonra tekrar birlikteyiz. E, radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Ben Kenan Başaran. Evet az önce voleyboldan bahsettik. Voleyboldaki sistematik adımların başarıyı nasıl getirdiğini konuştuk. Buradan futbola geçelim. E, maalesef Voleybol Federasyonu kadar Türkiye Futbol Federasyonu'nda başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Malum şike soruşturmasında izlediği yol ve yöntemleri daha önceki programlarda eleştirmiştik. Üstüne şimdi sıkışmış lig takviminde işleri iyice yokuşa sürüyor. Aynı saatlerde maç oynatmalar başladı. Öyle ki yayıncı kuruluşla bile o hani tırnak içinde kankası olduğu yayıncı kuruluşla bile kavgalı bir hale geldi. Eğer perde arkasında gülmüyorlarsa bize hani kamuoyunda lafta bir kavga edip de arkada pekala can ciğer kuzu sarması da olabilirler. Burada problem şu, iki güne bir maç oynattılar ve herkesi allak bullak ettiler. Hem seyirci oy yoğun trafikte her maça para ayıramaz hale geldi. Hem medya kuruluşları zorlandı. Tabii ki en başta bunun ceremesini futbolcular çekiyor, teknik adamlar çekiyor. Fizyolojik olarak, ruhsal olarak yoğun bir dönemden geçince haliyle performansları da olumsuz etkileniyor. Ee, nihayetinde bir karar aldı Futbol Federasyonu ve artık e, hafta şey, cumartesi ve pazartesi günü maç oynatmayacağını söyledi. En azından bu yönde bir prensip kararı oluşturuldu. Tam netleşti mi onu henüz e, belli değil. E, Prensipte de, cumartesi pazar maçı oynanacak. Aslında İngiltere'de olduğu gibi e, yani parasal e, Açıdan televizyonların daha çok bedeller ödediği İngiltere'de bile maçlar 14'te, 15'te, 16'da oynanabiliyorken bizim ligimizde bütün maçlar 19'a sıkıştırılıyor yayıncı kuruluşun para kazanması adına. Bir taraftan da kadınların, çocukların maça gitmesi isteniyor. Düşünün siz çocuğunuzu, eşinizi tek başına bedava maç izleyecek diye Diyelim ki Atatürk Olimpiyat Stavına yollar mısınız? Saat 8'de başlayacak bir maç için. 8'de bırakıyorum. 7'deki bir maç için. gidişi gelişi malum. Ve eh, bu eleştirilerimizi saklı tutarak e, asıl konuya gelelim. Futbol Federasyonu malum milli takımların da e, yetkili merci. Milli takım Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerine son iki maçını oynayacak. Bu iki maçta gerekli puanları alırsa Ukrayna ve Polonya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma yolunda playoff oynama hakkı elde edecek. En iyi ikinciler playoff oynayacak ve oradan başarılı olan takımlar da Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Almanya ile oynuyoruz. Akabinde de Azerbaycanla. Türkiye'nin hali hiç belli olmuyor. Almanya'yı yener gider Azerbaycan'a yenilir ya da tersi olur. Bunları yaşayıp göreceğiz. Cuma günü Almanya ile oynuyoruz. Bu maçın bir özelliği de Mesut Özil davası. Mesut Özil, Real Madrid'de oynayan Mesut Özil'e gurur duyuyoruz. Diyoruz ki bizim memleketin çocuğu bizden kökeni buralı diyoruz. Böyle yere göre sığdıramıyoruz. Ama Almanya milli takımında oynayan Mesut Özil ise yerden yere vuruyoruz. Vay hain bizi niye seçmedin diye. Ee, bu konuda e, Mesut Özil'in tercihlerine saygı duyduğumu belirtmek istiyorum. Sonuna kadar e, arkasında yer alırım böyle bir tartışmada. E, şöyle bir durum var. Bizim milli takımın seçicileri Avrupa'da yaşayan ikinci, üçüncü kuşak e, Türkiye'li çocukları izliyorlar, takip ediyorlar. Bunlardan pek böyle parlak olmayanlara hiç davet bile yapmıyorlar. Ya da vasat olanlara davet yapmıyorlar. Ben Türkiye'de oynamak istiyorum diyenlere bile kapıyı açmıyorlar. Bunun en bariz örneği Beşiktaşlı Ekrem Dağı'dır. Ekrem Dağı milli takımdan davet bekledi, alamadı. O yüzden gitti Avusturya milli takımının davetini kabul etti. Şimdi onların hesabını oynuyor. Hal böyle olunca oradaki çocuklar da o zaman milli takım seçme hakkına sahiptir. İyi ya da kötü milli takımı seçme hakkına sahiptir. Ee, Almanya'nın kendisine daha çok büyük bir gelecek vadetini düşünüyorsa orayı pekala seçebilir. Yok eğer Türkiye e, onun planlarına uygunsa Türkiye'yi seçer. Yani Avrupa'da daha doğrusu dünyada futbolda artık böyle kimlikler üzerinden tanımlamalar yapmak çok anlamlı gelmiyor. Ee, i̇şte geçmişi Nazi lekesine sahip olan Almanya milli takımı bile e, bugün kadrosunda siyahi oyunculara yer veriyor. Başka e, ülkelerin çocuklarına da yer veriyor. Hal böyle olunca artık futboldaki okumamızı değiştirmemiz lazım. Bu oyun artık bir endüstriyel oyun. Bu oyunda en büyük araç para. Herkes para için oynuyor. E, artık forma aşkı diye bir kavram kalmadı. Bugün kulüpler bile taraftarlarından forma aşkını şu şekilde göstermelerini istiyorlar. Gidin bizim çıkarttığımız yeni sezon kreasyonlarını alın dört tane forma çıkartıyorlar her, her sezon ve bundan almanızı istiyorlar. Kulübünüze sürekli para kazandırmanızı istiyorlar. Sürekli alışveriş yapmanızı istiyorlar. İşte 2-3 hafta önce Fenerbahçeli kadınlar Kadıköy'de maç izlemeye gitti. Haberlerden biri de şuydu. Feneryum mağazaları doldu taştı. Kadınlar alışverişte rekor kırdı. Ciroyu gün, günlük ciro %14, %15 arttırdı. Yani her yerde paranın konuştuğu maç yayınlarını Ligin fikstürünü hatta ligde düşme olsun mu olmasın mı gibi kritik kararlarda bile yayıncı kuruluş parayı veren kuruluş etkili olduğuna göre e, bu oyunun artık masum olduğunu düşünüp e, eski e, kafayla bakmanın bir anlamı yok. Bundan sonra oyunun kurallarına göre yine maksimum düzeyde taraftar kalabilmenin yollarını araştırmalıyız. Bu oyunun bir parçasıysak söz hakkı istemeliyiz, yetki istemeliyiz, taraftar ve futbolcu olarak tabii ki. Evet son bölüme girmeden önce bir ara daha verelim. Mavi gözlü bir devdi Minnacık bir kadın sevdi O mavi gözlü bir devdi Minnacık bir kadın sevdi Kadının hayali Minnacık bir evdi Bahçesinde Ebrudi Hanımeli açan bir ev Kadının hayali Minnacık bir evdi Bahçesinde Ebrudi Hanımeli açan bir ev bir dev gibi seviyordu dev Ve elleri öyle büyük işler için Hazırlanmıştı ki devin Bir dev gibi seviyordu dev Ve elleri öyle büyük işler için Hazırlanmıştı ki devin Yapamazdı yapısını Çalamazdı kapısını Bahçesinde ebroli hanum eli açan evin yapamazdı yapısını çalamazdı kapısını bahçesinde ebroli hanum eli açan evin mavi gözlü bir devdi, minnacık bir kadın sevdi O mavi gözlü bir devdi, minnacık bir kadın sevdi Mini minnacıktı kadın, rahata açıktı kadın Yoruldu devin büyük yolunda Ve elveda deyip mavi gözlü deve Girdi zengin bir cücenin kolunda Bahçesinde Bruni hanım ile Canebe Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev Dev gibi sevdalara mezar bile olamaz Bahçesinde Ebru'li hanımeli açan bir ev Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev Dev gibi sevdalara mezar bile olamaz Bahçesinde Ebru'li hanımeli açan bir ev Ben Kenan Başaran, Radyo Havandasınız. Başlaşmaların son bölümündeyiz. Son bölümde Süper Lig'e bir bakalım, kısa bir e, bakış yapalım. Süper Lig'de lider Fenerbahçe oldu, kendi sahasına ağırladı, büyükşehir belediyespor'u 3-0 öne geçti ve daha sonra 3 2ye gelen ve nihayetinde de 4-2 biten mücadeleyi sonunda yenen Fenerbahçe. Ligin liderlik koltuğuna oturdu. Bunun şöyle bir anlamı var. Ee, Aykut Kocaman dedi ki biz e, geçen seneden devam ediyoruz. Yani bu 94. maçımız dedi. Şike soruşmasına gönderme yapıyor. İşte Şikeci dediniz takım tıkır tıkır maçlarını kazanıyor. Liderliği kimseye bırakmıyor. Evet Aykut Kocaman'ın açısından bakınca haklılık payı yüksek. Fakat burada mesele Aykut Kocaman'ın ve öğrencilerinin sahada e, alın terinin temiz olup olmadığı değil. Konu bu değil. Hakikaten sahadaki futbolcuların hiçbir şeyden haberi olmayabilir. Ama eğer o kulübün yöneticileri bir takım e, işlere girişmişse maalesef yasalar bunu cezalandırmayı öngörüyor. Burada tartışma bu. Daha önce de söylemiştim. Aykut Kocaman eğer saha içindeki takımına kefil olduğu gibi saha dışındakilerde kefil olabiliyorsa benim için bu konu kapanır. Çünkü Aykut Kocamana da güvenmeyeceksen bu futbol ortamında kime güveneceğim? Ee, tabii onun sözlerini biraz moral motivasyon açısından da değerlendirmek lazım. Takımını ayakta tutmaya çalışıyor, takımını ileriye taşımaya çalışıyor. Ee, diğer ezeli rakipler ne yaptı? Trabzonspor e e, hesap kapattı Manşetlerle verilen maçta Eskişehirspor'u deplasmanda Burak Yılmazın iki golüyle yendi Burak Yılmaz geçen seneden o da kaldığı yerden devam ediyor müthiş bir performans oynadı. her maçta gol atıyor neredeyse e, Trabzonspor niye hesap kapattı İşte bu şirket soruşmasında e, iddia o ki Eskişehirspor geçen sene Fenerbahçe'ye iltimaz geçti Trabzon'u şampiyonluktan etti O yüzden, Öyle bir hesap kapattı. Manşetleri atıldı. Beşiktaş e, ama Beşiktaş'tan önce Galatasaray'a bakalım. Galatasaray ilk defa deplasmanda kazandı. Ankara gücünü 3-0 yendi. Bu maçta Kazım'ın attığı golden sonra Fatih Terim'in sevinci aşırı abartılıydı. Gentilmenliğe, sportmenliğe pek yakıştıramadım. Kendisi e, gibi böyle yüksek başarı elde etmiş bir hocanın antrenörlük hayatına başladığı kulüp olan Ankara Gücü'ne karşı atılan bir golde bu kadar abartılı sevinmesi hakikaten düşündürücüydü. Çünkü maçtan sonra da dedi ki işte burası benim ilk kulübüm. Ee, Ankara Gücü'nün hocası Ziya da benim o zamanki futbolcumdu. En iyi futbolcumdu. Kadere bakın ki bugün böyle karşı karşıya geldik. Ankara Gücü zor, durumlar, zor günler geçiriyor ayrıca. Yani madem bu kadar nostalji yaptınız, o sahadaki sevinçiniz niye öyle abartılıydı diye sorarlar. Elbette Kazım gol attığı için çok sevindi. Çünkü haftalardır Kazım çok eleştiriliyor. Terim de ısrarla ona yer veriyor. Bu yüzden hani gördünüz mü işte benim ısrarla üzerine durdum oyuncu, işte golü attı demek istedim. Ve Beşiktaş, Beşiktaş tuhaf şeyler yaşadı bu hafta. Stok City deplasmanında çok iyi oynamasına rağmen 2-1 yenilip dönen Beşiktaş Antep'e deplasmana gitti. Antep'e iner inmez dediler ki Kuvarezma memleketten çağrı var milli takıma gidiyorsun. Beşiktaş yönetimi araya girdi işte izin almaya çalıştı olmadı. O futbol federasyonlarının daha doğrusu UEFA ve FIFA kriterlerine göre bir oyuncu milli takıma maçtan en az 4 gün önce gitmek zorunda. Ee, ancak siz federasyonları ararsınız, anlaştırırsınız o ayrı mesele ama kural bu. Ki Beşiktaş'ta Slovakya ve Avusturya federasyonlarının izin aldığı için Ekrem Dağla Holosko'yu göndermedi. Maçtan sonra gönderdi ama Koyrazma için aynı izni alamadı. Burada önce federasyona suçlamalarda bulunuldu. Denildi ki federasyon nasıl bu işi böyle yaptı ama kabahat Beşiktaş'ıymış. Çünkü Beşiktaş Kendisi pazartesi maç Oynamak istemiş aslında o da normal bir şey Çünkü İngiltere deplasmana gidiyorsunuz Geliyorsunuz dinlenmek zorundasınız ee, Ama Her şey çakıştı Demek ki kulüpler ne kadar amatörce yönetildi de ortaya çıkıyor Kimsenin milli takımları maç trafiğinden yani. Oradaki statülerden haberi yok Herkes birbirine top atıyor Beşiktaş Koyarazmasız Antep'e gitti Zaten Guti'nin Boğazı Şişmiş ,miş. Siz böyle bilin e, ...malum o uzun bir hikaye... E, Küstümü ...oynatılmak mı istenmiyor... ...Beşiktaş İngiltere'de deplasman de top oynarken... ...Guti Twitter'dan... E, ...yeni sevgilim diye resimler atıyordu mesela... ...özel hayatıdır bir şey diyemeyiz ama... ...işte takımının maç oynarken böyle... E, ...lavarlıklar yapaması... ...hoş olurdu... E, ...Beşiktaş Antep'le... ...belli ki bir puana razı bir... E, ...zihniyetle sahada yer alıyordu... ...oyuna iştahsız başladı... ...öyle gitti... Üstüne üstlük iki de kırmızı kart gördü. Dokuz kişi bitirdi. Hani sağ dışı eksiklikleri bir de sağ içindeki eksikleri eklendi ve hakikaten e, bir puan maçtan sonra Carvalhan'la e, zil takıp oynamasını sağladı. E, zaten yayıncı kuruluşa bağlanırken verdiği röportajda da bunu açık ve seçik ortaya koydu. E, dört büyükler böyleyken e, Bursa Spor'da yeniden yarışa döndü. E, aldığı 4-0'lık galibiyetle. E, alt tabakalarda zorluklar yaşanıyor. Gaziantep Spor tek puanda. Şampiyonluk adayı da Ankara gücü de hakeza tek puanda. E, Playoff sistemi olduğu için takımlar biraz e, relax gibi geliyor bize. Nasıl olsa toparlarız. Nasıl olsa kalırız herhalde hesabıyla. Bir e, küçük e, parantez açalım Arda Turan için. Arda Turan e, Futbol Federasyonu'nun aylık dergisi ...internet dergisi, daha doğrusu E-dergisine verdi... ...demiş de... ...yabancı futbolcuların Galatasaray'dayken... E, ...biz diyor... ...para alamazken, 200-300 binlerimizi alamazken... ...onlar diyor... ...helikopter bakıyorlardı... ...helikopter siparişi veriyorlardı internetten. Şimdi Arda iyi hoş da... güzeldi daha önceki açıklamalarından dolayı da... ...tebrik de ettim, arkasından da durdum... Ama ...bu açıklamalarına katılmıyorum... E, Yabancı futbolcular geliyorlar, adam gibi sözleşme yapıyorlar ve sözleşmelerin gereğinin yerine getirmesini istiyorlar kulüplerden. Paralarını alıp istediklerinde alıyorlarsa kime ne? Sen kendi sözleşmeni adam gibi yaptıramıyorsan, arkasına duramıyorsan ve sürekli paranın içeride kalıyorsa bunda yabancının suçun ne? Sen de hakkını, hukukunu koru. İşte yine geliyoruz örgütlenme meselesine. Biz gazeteciler gibi futbolcular da bu örgütleme sorunu aşamadıkları sürece bu işten hep ağızları yanacak. Evet, paslaşmaların bugün de sonuna geldik. Ben Kenan Başaran. Hepinize iyi günler dilerken siz radyo havanda kalmaya devam edin. Hoşçakalın. Paslaşmalar